Dolayısıyla yuhibune yuhmadu bir maliyefalo, şeylerden dolayı sevinme meselesi bu münafıklara ait bir sıfattır. Arkadaşlarımızı bir başkasının yanında ibadetü taatından dolayı sena etmek, hüsnün zannetmek ama la üzetti arallah kaydıyla kayıtlayarak mahsursuz olabilir. Yani bu arkadaşlar çok güzel arkadaşlar. Yine de serai irini ben bilmem bunların. İç yüzlerini Allah bilir ama bana iyi görünüyorlar. Ben de üstünü zannediyorum. Bu benim vazifem. Bu meselenin bir yanı. Yine la izekki alallahi ahanda. Allah'a karşı kimseyi paka çıkarmak vazifem değildir benim. Allah bana sorar kaybı mı biliyordu? Onun içini mi biliyordu?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 Şimdi abartılı metetmemek, sena etmemek lazım. Ölçülü olmak lazım. südür olmayan, şeref nüzulü olmayan meselelerde fikir beyan edip mübalağa etmek saygısızlıktır, mübalağadır ve kendime ne ediyor. Seyyidimiz deyince Efendimiz'e Seyyid'le biz diyoruz. Ben diyorum Efendimiz'e Seyyid, diyorum. Seyyidimiz deyince rahatsız oluyor. O İbrahim'di buyuruyor.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 Elinden tut. Düşmüşse kaldır. Çamurunu sil. Kardeş benim kardeşimsin. Bu yolu beraber yürüyeceğiz diyeceksin. Sana düşen vazife bu. fevkalade sadaka. fevkalade vefa. fevkalade emin olma kardeşine karşı. Sana düşen şey budur. Öbürleri mubaladır. Allah'ın sevmediği şeylerdir. Bu insanın da dayanamayacağı şeylerdir. Bunlardan... Sakınmak lazım. Bir, yani methedilince sevinmeme esas, mümin sıfatı. Hiç üzerine almama. Yani biri senin yanında Firdevs'in destanını okudu. Sana yazılmış gibi. He yazmış, adamın birisi yazmış. Bana ne? Çok aşağıdan gelen şeyler, benim hakkımda söylenen şeyler, bacaklarımın arasından geçer. Çok yukarıdan gelen şeyler de bana hiç ulaşması hep önünden Ben ale kadar etmez onlar. Ama işin doğrusu bir şey demin ettim Yani herkes de böyle kendi bacaklarının arasının boş olduğunu, başının içinde boşluğun bulunduğunu farkına varamayabilir. Söylenen şeyler kendine söylenmiş gibi vehmedebilir. Kuvve mayalle yaşanabilir.